Fihrist Mukaddeme 1 Lem'alar Tevhide dair olup Risale-i Nur'daki 22. sözün esası ve bir cihette Arapçasıdır. 14 Lem'a ile tevhidin en ince hakikatlerini en mufassal bir surette ve fi kulli şey'in lahu ayetun tedullu ala enhu vahidun hakikatına mazhar edecek bir silsile delail ve şehadeti ibraz eden çok kıymettar ve hava, su, ekmek gibi herkesin muhtaç olduğu bir risaledir. Nurun mesnevisinin başında dercedilen Lâsîyemalar, Lem'alar, Reşhalar isimlerindeki üç risale, ahirdeki risaleler gibi müteferrik mes'elelerden bahis değildir. Aynı mevzu üzerinde gidiyorlar. 2- Reşhalar Bu Reşhalar risalesi, imanın en mühim üç erkanından nübüvvetin hakikatını ve nübüvvet-i Ahmediyeyi Aleyhissalatu vesselam gayet kat'i ve parlak gürhanlarla ispat ediyor. Şems nasıl ziya vermemesi mümkün değildir? Aynen öyle de uluhiyet de risaletsiz mümkün olmadığını ispat ediyor ve nübüvvetin hakikatını güneş gibi gösteriyor. Kainatı mücessem bir Kur'an-ı Kebir olarak temsil edip Muhammed-i Arabi Aleyhissalatu vesselam onun ayetül olduğunu gözünde perde ve kalbinde pas olmayanlara irâe ediyor. Bu harika risale 11 reşhadır. 11. reşada 21 mucizatı Ahmediyeye Aleyhissalatu Vesselam işaret eden bir salavatı şerifeyi o Nebi Zişan Aleyhissalatu Vesselam efendimize getiriyor. 11. reşadan sonra uzun bir ilemde Nübüvveti Ahmediyeye Aleyhissalatu Vesselam başka bir tarzda görülmemiş delilleri gösteriyor. Bu risalenin Türkçe'si risale'nin oradaki 19. sözdedir. Mesnevinin başındaki bu üç risale, eski Said'in eserlerinden olmayıp, üstadımızın tabiriyle yeni Said'in eserleridir. Üstadımızın eski eserlerinden Risale-i Nur'a girenler olduğu gibi, Risale-i Nur'u telifi zamanında yazdığı Arapça eserleri de, bu suretle mesnevi Arabiye'ye idhal olunmuştur. 3- Lasi yemâlar i̇man haşre dair olan bu risale, Risale-i Nur'daki onuncu sözün esası olup, Barlada üstadımızın bir bahar gününde rahmet ilahiyenin asarını bağ ve bahçelerde müşahedesinden ve ihtiyarsız olarak Fenzuru ila eteri rahmetillahî keyfe yuhyi'l arda ba'da mawtihâ inne zâlike lamuhyi'l mauta ve huve alâ كُلِّ شَيْءٍ kadîr ayet-i kerimesini kırk defaya yakın okumasından sonra tulu etmiş gayet kıymetli ve bu zamanda çok lüzumlu ve inkâr haşir mefkûresini köküyle kesip İbn Sina gibi acıb bir dâhinin haşr bir meselesi nakliyedir. Akıl bu yolda gidemez dediği haşri, en basit fehme de kabul ettiren ve haşrin binler numunelerini arz yüzünde gösteren ve haşri iktiza eden pek çok esma-i ilahiyeden tut ta mahiyeti insaniyede dahi haşri ispat eden bir risaledir. Bir kaide-i hasenenin tezahürü olarak her risalenin başında olduğu gibi bu risalenin başında da Cenab-ı Hakk'a tahmidat ve Nebiyy-i Zişan'a vardır. İman-ı billah, iman-ı bin nebî, iman-ı bil haşir ve şuhud kainat kâinat bir irtibatı ı ve telazu u kat'î olduğundan, bu risale kısaca olarak tevhid ve risalet hakikatlarından bahsederek, esas mesele olan meseley i Haşriye'ye, lâsî geçmiştir. Risale-i Nur'un 28. sözünün ikinci makamı olan bu risale, yirmi senedir Üstadımızın eline yeni geçmiştir. 4- Katre Bu Katre Risalesi, bir mukaddeme, bir Hatime ve dört baptan ibarettir. Mukaddeme'de Üstadımız, 40 sene ömründe tehlif eylediği seneye nispetle 30 senelik ilim seyrinde, dört kelime ile dört kelam tahsil ettiğini ve bu dört kelimenin biri mânâ harfi, ikincisi mânâ ismi, üçüncüsü niyet, dördüncüsü nazar olduğunu, Dört kelam ise biri ben kendi kendime malik değilim, ikincisi elmeutu hakkun, üçüncüsü Rabbi vahidun, dördüncüsü enenin bir noktayı sevda ve bir vahidi kıyasi olduğunu söylüyor. Bu risale eşhedü en la ilah illallah Hakikatını, birinci bab olarak kainat erkanından her bir rükün elli beş külli ve gayet zahir lisanla ispat ediyor. Takriz. Katre'nin hatimesi müteferrik ve kısa fakat çok lüzumlu ve mühim hakikatlardan bahseder. Başında yegis, ucub, gurur, suizan gibi nefsin dört hastalığını, sonra dört hakikati ve daha sonra da Katre'de zikredilen birinci babtaki la ilahe illallah hakikatını ve devamı olarak babı sani'de subhanallah, babı saliste elhamdülillah, babı rabiide Allahü ekber mertebelerini beyan ettikten sonra nokta ve nükte başlıklarıyla mevzu itibariyle birbirinden farklı ilemlere geçer. Katrenin zeyli, "Remzler ve ilemler ünvanı altında her birisi bir risaleye mevzu olacak kıymette hakikatlardan ibarettir. Başında salatü selamdan sonra birinci îlem namazda evvel vakte riayet etmenin ve hayalen Kâbe'ye müteveccih olmanın faziletini ve evham ve vesvese şeytaniyeyi nasıl müzmahil ettiğini ve musallinin bütün letaif ve havasının nasıl feizlendiğini beyan eder. Bu geçen risaleler aynı zamanda erkan-ı imaniyeden bahsetmekle hem iman hem ilim hem marifetullah hem zikir olduğundan okuması dahi bir nevi ibadettir. 5 Hubab biri Türkçe diğeri Arapça iki zeyli olan bu çok mühim risale Üstadımızın hutvati sittiği neşri münasebetiyle taltif için Ankara'ya çağrıldığında, Ankara'da İslam ordusunun Yunan'a galbesinden neşe alan ehli imanın kuvvetli efkarı içine gayet müthiş bir zındık aklı girmek ve bozmak ve zehirlendirmek için dessasane çalıştığını gördüğü hengamda teklif ettiği iki eserden birisidir. Bu risalenin başında bulunan salatü sülâm çok ehemmiyetlidir. Bu Mesnevi Nuriye'nin fevkalade olan ve hiçbir eserde rastlanmayan bir hususiyeti de, bir parmağın hareketiyle birkaç makineyi birden çalıştırmak gibi, gayet belagatlı bir beyan tarzına sahip oluşudur. Sabıkan zikredildiği gibi, bu muazzam mecmuada hem zikir, hem iman, hem tefekkür, hem ilmi bir arada bulmak daima mümkündür. Mesela, salatü selamı yalnız zikir olarak derc etmiyor, aynı zamanda onda bir iman inkişafı, Aynı zamanda bir ilim, aynı zamanda mümmini musalliyi, evham ve şubehattan kurtaran hakikatleri serd ederek, la akal üç mana mertebesini beyan ediyor. Bu harika risale, mühim bir ileminde medeni mümin ile medeni kafirin suret ve ve zahir ve batın farklarını gayet belli bir tarzda beyan ediyor. Ve neticede bu farkı körlere de göstermek için diyor ki, eğer istersen hayalinle. Nurşin karesindeki seydanın meclisine git bak, orada fukara kıyafetinde melikler, padişahlar ve insan elbisesinde melaikeleri bir sohbet-i kudsiyede göreceksin. Sonra Paris'e git ve en büyük localarına gir, göreceksin ki, akrepler insan libası giymişler ve ifritler adam suretini almışlar ilahir diyerek, daha başka ciyetteki farklarını lemeat ve sünuhata havale eder. Başka bir ilemde Risale-i Nur'da 27. söz namını alan İçtihad Risalesini 4 sayfede hülasa ediyor. Hubab'ın birinci zeyli, Farisi bir münacatla başlar, bu münacatın Türkçesi 7. ricada ve 17. sözün zeylinde vardır. Üstadımız hiç Farisi tahsil etmediği halde o kadar mükemmel Farisi bir lisan ile tehlif edilmiştir ki, o zamanki Afgan sefiri bu eseri takdir hisleri içerisinde Afganistan'a göndermiştir. Bu farisi münacatın akabinde ey mucahidini İslam başlığı altında Türkçe olarak mebusana 10 maddelik bir hitap vardır. Bu hitabın tesiriyle Meclis-i Mebusan'da küçük bir oda olan mescit büyük bir salona tebdil edilmiştir. Zeylul Hubab, Hubab'ın ikinci zeyli de çok mühim hakikatları ihtiva etmektedir. 6 Habbe İki zeyli vardır. Bu risalenin birinci ilemi Hakikat-ı Muhammediye Aleyhissalatu Vesselam alemin hem sebebi hilkati, hem çekirdeği, hem meyvesi, hem netice-i hilkati alem olduğunu gayet edibane bir üslü bile beyan ediyor. Diyor ki: Eğer alemi bir kitab-ı olarak görsen, kâtibinin kaleminin mürekkebi nuru Muhammed Aleyhissalatu Vesselam'dır. Eğer alemi bir şecere suretinde görsen, evvela çekirdeği, sonra meyvesi yine nuru Muhammed Aleyhissalatu Vesselam'dır. Eğer alemi bir ziyayat libasını giymiş görsen, onun ruhu nuru Muhammediyi aleyhissalatu vesselamdır. Eğer alemi bir gül bahçesi olarak görsen, onun andeli bir ziyişanı yine nuru Muhammediyi aleyhissalatu ve selam'dır. Resalenin sonunda gayet güzel bir tazaru ve niyaz ve istiğfar vardır. Zeylül habbe, habbenin birinci zeylinin ahirlerinde, hasbun Allahu ve ni'mel vekil, La havle valla kuvve illa billahil alil azim. Mertebelerinin 29. Lemay Arabiye nispeten kısa ve gayet güzel beyanların Zeyl-ü Zeyl Habbenin ikinci zeylinde, gayet mühim bir risale olan hem Arapça hem Türkçe olarak kesretle intişar eden Asay Musa Mecmua'sında 23. Lem anamındaki Tabiat risalesinin muhtasar kısa Arapçası da vardır. Bu risale, Ankara'da tehlif edildiği zaman, bir matbaada tabedilmiştir. edilmiştir. İnsanların ağzından çıkan, dehşetli üç kelimenin butlanını ispat ederek, tabiat bataklığında boğulanları kurtarıyor. 7- Zühre Uzun bir hakikatın yalnız ucunu göstermek ve parlak bir nurun yalnız bir şu'a'ını iraye etmek maksadıyla yazılan bu çok mühim risale, gayet ehemmiyetli hakikatleri ihtiva ettiğinden, en mümtaz nur şakirtlerinin musırrane talepleri üzerine ekserisi Arapça bilmeyen o şakirtlerin istifadelerine medar olmak için kısmen izahlı kısmen kısa bir meali üstadımız tarafından Türkçeye çevrilmiş ve 17. lem on 15 notu olarak Risale-i Nur külliyatının lem'alar kısmına ilhak edilmiştir. Zühre şöyle bir hakikatla başlar. Dünyadaki her zih hayat ismiyle, namıyla, hesabıyla çalışan muvazzaf bir asker gibidir. Kim kendini kendine malik zannetse o kimse haliktir. Sonra uzun ve muhit bir salatü selamı müteakip her biri bir risalenin güya hülasası ve çekirdeği mahiyetindeki şumullu ilemlere geçer. İlemlerin birisinde Kur'an ilmiziyle felsefe ilmizini İhtimai ve şahsi cihetlerden mukayese ederek felsefenin sakîm ve muzır kısmının batıl hükümlerini çürütür. Son iilemi de gayet güzel ve hazin bir münacat ihtiva etmektedir. Daha fazla malumatı Türkçe olan Notalar Risalesi'ne havale ederiz. Bu Mesnevi Nuriye'nin fihristesinde o kıymettar, harika risalelerdeki yüzer hakikatlerden yalnız bir ikisini nakıs vehmimizle ve kasır ifademizle göstermeye çalıştık. Yoksa gösterdiğimiz misaller o harikayı ilmi irfanın ne en canlı noktaları olabilir ve ne de en kıymetli cevherleri olabilir. Belki o şemsin cüz'i bir şüaaı ve o bahrın küçük bir katresidir. 8 zerre Şeytanın ve ehli ihadın bazı vesveselerini tard eden, müteferrik meselelerden bahseden harika ve fevkalade bir risale olup, iki kısımdan ibarettir. İman ve ahlakiyatı ve vesveselerin izalesini ve insandaki teşahhusatı ve ciyenin hikmetini beyan eden ilemler bu risalenin münderecatındandır. Bir ileminde. وَمِنْ اَيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاَخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَاَلْوَانِكُمْ ayetinde zikredilen semavat ve arzın hilkati ve beşerin lisan ve renklerinin ihtilafı, Cenab-ı hâlik Zülcelal'in ayetlerinden olduğunun hakikatını gayet güzel bir tarzda beyan ediyor. Diyor ki, Bütün beşerin esasat-ı ittifakı, saniyin vahdetine, teşahhusat-ı veciyede temayüzü, Sani'in muhtar ve hakim olduğuna gayet bahir ve zahir delildir der ispat eder. Beşer'in birbirinden teşahhusça farklarının hikmetini ve diğer mahlukatta bu temayüzün ferden ferda olmayıp nevi nevi oluşu hikmetin öyle iktiza ettiğini izah ediyor. Başka bir îlemde şeytan-insî ve cinlînin Bakara'nın en gayet mükemmel, zahiren miskin oluşu hakkındaki bir vesvesesini tar eder ve der ki: Ey şeytana cinniye üstad olan şeytanı insi eğer her şey her şeyi maslahat miktarı ile ve layıkı vec' ile yapan kadir ezeli'nin sanatı olmasaydı senin eşeğinin kulağı senden ve senin üstatlarından daha akıllı ve daha hazık olması lazım gelirdi diye insi ve cinni şeytanların vesveseleri yüzlerine çarpılarak bakaranın yani ineğin dahilinin mutlak olduğunun ve haricinin mukayyet oluşunun hikmetini aklen ve ilmen gayet mukni bir surette beyan eder. Ahlaka dair bir ileminde der ki: Ey fasık, bilki medeniyeti sefihe öyle müthiş bir riyayı ibraz etmiş ve meydana çıkarmış ki, ehli medeniyetin ondan kurtulması mümkün değildir. Çünkü ehli medeniyet o riyaya şanu şeref namını vermiş. İnsanı şahıslara karşı riyakarlığa bedel unsurlara ve milletlere ve devletlere karşı riyakarlığa teşvik etmiş ve tarihi onlara müşevvik ve alkışçı ve cerideleri de yani gazeteleri de dellal yapmış. Ölümü unutturup güya unsurları içinde bir hayatları var diye zamanı cahiliyetteki gaddar zalimlerin desiselerin evinden bir desiseyle beşeri tasannu ve riyakarlığa sevk etmiştir. Ne kadar okunsa okunma layık olan bu risale dahi bir istiğfar ve Hazreti Mevlana'nın bir beytiyle nihayet bulmuştur. 9. Şemme Kainatın mecmuundan ta zerreye kadar mütenazilen her bir mevcudun pek çok esma-i ilahiyeden Allah, Rab, Malik, Müdebbir, Mürebbi, Mutasarrıf ve Nazım isimlerine şahadet ettiklerini ispat eder. Başka bir iğleminde hiçbir kimsenin sanî âlemden şikâyete hakkı olmadığını gösterir. Diğer bir iğleminde Kur'an-ı Hakîm'in ilk ve ekser muhatabı olan cumhuru avamın fehimlerini nasıl okşadığını ve onların idraklerine nasıl mürat ettiğini uzun bir hakikatle beyan eder. Hem tayy-i mekan ve bastı zaman ve enen'in mahiyeti ve iki veci gibi pek çok ince hakaiki beyan eden müteferrik mevzulardan müteşekkil bir kıymetli risaledir. Bu risale Medet ey kafile saalaru resul huz bi yedi Sensin ey nuru kerem cümlemizin mutemedi İntisabım sanadır işte dilimde senedi la ilahe illallah Muhammedur Rasulullah. diye bir manzum kıtadan sonra uzun ve muhit bir istiğfar ve duaya geçerek hitama erer. 10. risale Diğerlerine nispetle büyük olan bu risalede sözlerden bazılarının hülasaları ile müteferrik ve muhtelif mevzulardan ibaret ilemler vardır. Birinci ileminde "ve ce'alnaha rucumen lişşeyâtîn" ayeti kerimesinin tefsirini semavata çıkmak isteyen şeytanların recm edilmelerini basamak ile beyan eder. Birinci basamağında semadaki sükûnet ve sükûta ve intizama işaretle der ki: Sema ehli, arz ehli gibi hayırların ve şerlerin karışmasından ve zıtların ihtimağından meydana gelen münakaşa ve ihtilafat ve tezebzüb içinde değillerdir. Belki onlar kendilerine halıkları tarafından emredilen şeyleri kemale itaatla yapan mutiilerdir. Şeytanların recmedilmelerini edilmelerini beyan ve ispattan sonra başka bir ilemde üstadımız Kur'an'dan istifade ettiği dört tariki dört hatve ile gayet veciz bir tarzda izah eder. Risale-i Nur'un sözler kısmında mufassal izahı bulunan bu ilem çok mühimdir. Diğer bir ileminde ubudiyetin mukaddemeyi mükafatı lahika değil Neticeyi nimet-i olduğunu beyandan sonra çok hakikatlı ve geniş manadaki îlemlere geçerek nurun ilk kapısında ve küçük sözlerde bir derece mealleri bulunan hakikatlerin izahıyla bu kıymettar ve mühim risale hitama erer. Bu kıymettar risalenin münderecatından şems gibi nurlu, kamer gibi parlak bir misali şudur. Kur'an-ı Hakim kainattaki insana raci ve menfaatli olan eşyayı ihtar için zikrediyor. Yoksa Kur'an-ı Hakimin o beyanatı yalnız o faydesine inhisar etmiyor. Çünkü insan kendisiyle alakası olan ve faydası dokunan bir zerreye kendisiyle alakası olmayan bir şemsten ziyade ehemmiyet verir. Mesela "Vel-kamara qaddernahu manazila li ta'lamu 'adade's-sinin hisab yani kamerin kürey arz etrafında devrinin Cenab-ı Hak tarafından takdir edilmesinin pek çok hikmetlerinden bir hikmeti de beşerin günlerini, aylarını, senelerini hesap etmesi bilmesidir. Yoksa Kamer'in takdiri bizce çok lüzumu bulunan bu faydesine inhisar etmez. Halıküzul Celal'in esmasına aynadarlık eden binler hikmetleri daha var. Bu kıymetler risalenin ahirinde altı katrede icazı Kur'an'ı hülasa eden küçük fakat o nispetle şumullü bir risale vardır. Mu'cize-i Kübra'dan birkaç katreyi tazammun eden on dördüncü reşha. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın risaletinin hakkaniyetine bir delil de, Kur'an-ı Mu'cizü'l-Beyandır. Kur'an-ı Hakîm'in kırka yakın veçi icazı, Leme'at ve işaretül icaz i̇caz tefsirinde beyan edildiğinden, onlara havale ederek birinci katre nihayet bulur. İkinci katrede, 25 sözde zikredilen Kur'an nedir diye olan tarifin kısa bir Arapçası vardır. Üçüncü katre 6 noktadır. Üçüncü noktasında nasıl ki insan muhtelif hacatı cismaniyeye muhtelif vakitlerde muhtaçtır, Mesela havaya her an, hararete, suya her vakit, gıdaya her gün, ziyaya her hafta muhtaçtır. Öyle de hacatı maneviyeyi insaniye de muhteliftir. Bir kısmına her an muhtaçtır lafzullah gibi, bir kısmına her vakit muhtaçtır, bismillah gibi, bir kısmına her saat muhtaçtır, la ilahe illallah gibi, ve keza kıyas et. Dördüncü katre, altı nüktedir. Beçinci nüktesinde çok ayet i kerime bulunmasından ve orası da izah makamı olmadığından, mucizat Kur'aniye'ye havale edilerek, o nükte edilmiştir. Bazen bir harf Kur'ani'de, Kur'an'ın icazını ispat eden bu risale ve arkadaşları olan i̇şaratül icaz ve Mucizatu'l-Kur'aniye risaleleri Kur'an-ı Hakimin birer elmas kılıncıdırlar. Altıncı katre Belagatü'l-Kur'aniyenin bir sırrını keşfederek ediblerin unzur ilamen kale yani kim söylemiş demelerine mukabil unzur ilamen kale ve ''Limen kale ve lima kale ve fima kale diyerek i̇caz Kur'aniye'yi parlattırıyor. Bu altıncı katre, belagat-ı Kur'aniye için mühim bir anahtardır. 10- Şule İki sayfelik bir zeyli olan, küçük hacimde bir risaledir. 11- Çok muhtasar olduğu için özetlenmedi. Allahümme hdimlenâ bisse'adeti ve şehâdeti ve kerâmeti ve buşrâ Amin, amin, amin. İtizar Fihristi hitama eren Mesnevî Nuriye, hayatın hayatı ve gayesi ve en yüksek hakikat olan imanı taklitten tahkike, tahkikten ilmel yakin mertebesine, ilmel yakin mertebesinden aynel yakin derecesine ve daha sonra da hakkal yakin'e ulaştıran muazzam ve muhteşem ve pek çok risaleleri tazammun eden muhit ve harika bir eserdir. Bu eserin hakiki kıymetini tebarruz ettirecek en hakiki fihristi, yine onun aziz ve muhterem müellifi, üstadımız yapabilirdi. Bizim çok kısa anlayışımız ve zayıf idrakimiz ve kasır fehmimiz ve Arapçaya olan vukufsuzluğumuz, ulema-i mütebahhirinin katresine bahr dedikleri bu emsalsiz eserin fihristini, karilere pek noksan olarak takdim etmemizin amilleri olmuştur. Muhterem Kari! Bu fihriste bakıp da tılsım-ı kainatın keşhafi, hakaiqe eşyanın miftahı, hikmet-i hilkatın dellâlı olan bu manevi hazine hükmündeki mecmuayı da o mizan ile tartma. Çünkü bizdeki acz ve noksanlık o mecmuanın kıymetiyle mebsuten değil, sen mütenasiptir. Güneşin bir zerre cam parçasındaki timsaline bakıp da güneş de bu kadardır deme. Çünkü o zerre kabiliyeti kadar o güneşten feyz alır. Sen ise aynanın büyüklüğü nisbetinde o manevi şems'ten feyz alacaksın. Hem bu mecmuada bulunan yüzlerce iilemlerden yalnız pek az bir kısmının pek cüz'i bir manası yalnız işaret için zikredilmiş. Yoksa her bir risale hatta her bir iilem için bu mesnevi fihristinin mecmuu kadar bir fihrist yapmak lazım gelirdi. Buna da ne bizim iktidarı ilmimiz ve ne de makam ve ne de zaman müsait değildir. Subhanak la ilm elena illa ma allamtana innaka ant al-aliyul hakim. Rabbana la taahidna in nesina ou axtaena. Rabbana takbbl minna b ahsen kabulin. Hadhih fihrista na kisa b hurme tesiid al mursalin wa alhi wa sahbihi Amin. alamin Mustafa Gül ve Tahiri Mutlu.